ayette iyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel şekilde önle. O zaman seninle arasına düşman bulunan kimse sanki candan bir dost olur. Burada da bir insan ruhuna girmek için bir damar bulabilmek. Nasıl bir insanı fethedebiliriz? En mühim fethi kalplerin fethidir. Sen diyor Cenab-ı Hak kötülüğü en güzel şekilde önle. Kur'an-ı Kerim Yusuf suresinde Cenab-ı Hak o Yusuf kıssasını bildiriyor. Yakub aleyhisselam kendi sıfatlarını Yusuf da görüyor, oğlunda görüyor. 12'yi oğlundan Yusuf da görüyor. Yusuf'a karşı temahülü, teveccühü artıyor, sevgisi artıyor. Ve bu sevginin diğer kardeşler farkına varıp kıskançlık başlıyor. Diyorlar tek çare kardeşler ayet Biz diyorlar Yusuf'u ortadan kaldıralım. Babamızın teveccühünü kendimiz üzerimize alalım. Sonra diyorlar, biz diyorlar tövbe ederiz diyorlar, salihler sınırına geçeriz diyorlar. Ve tabii muradı ilahi tahakkuk edecek. Tenezzü'ye götüreceğiz diye Yusuf Aleyhisselam babasından zorla alıyorlar. Yakup Aleyhisselam'da. Vermek istemiyor Yakup Aleyhisselam. Fakat bir noktada da artık muradı ilahi, kaderi ilahi tahakkuk edecek. Topla toplada götürüyorlar. Yani babalarına bir gösteriş yaparak bak biz büyük kötülük yapmayacağız diye biraz gözden kaybolanıyor, biri sağlıyor, Yusuf'u tak diye yere vuruyor, çarpıyor. Öbürü kolunu kırmaya çalışıyor. En insaflısı diyor, kuyuya atalım diyor. En ne kuyuya atıyor, aradaki şey uzun, safhan. En ne Yusuf Aleyhisselam, Mısır Azizi oluyor, Mısır Maliye Veziri oluyor. Kıtlık oluyor, kıtlıkta kardeşleri geliyor. Kardeşler geldiği zaman kendisini gizliyor. O zaman bak kardeşlerim siz bana böyle böyle yaptınız. Niye bunu yaptınız? Babamın bir için bıraktınız demiyor. Onları devamlı ikram ediyor. Sabah akşam ikram ediyor. En sonunda bu ikram neticesine anlıyorlar ki, diyorlar sen Yusuf'sun diyorlar. Allah diyorlar seni hakikaten bizden üstün yaratmış diyorlar. E bu da ne bu yüreceğine bak sen kötülüğü en güzel bir şekilde önler. Neyle önleyeceğiz? ikramla önleyeceğiz. Bize asık, alık davranını biz tebessüm edeceğiz. Cenab-ı Hak yine Furkan suresinde cahiller sataştığı zaman selam-ı Cenab-ı Hak Cenab-ı beraber olmuş bir yürek istiyor. Sen Yusuf'sun diyorlar. Allah sen hakikaten bizden üstün yaratmış diyorlar. Büyük bir pişmanlık diyorlar. Halbuki Yusuf Aleyhisselam ben Yusuf'um siz niye böyle böyle yaptınız demedim. Mühim olan bu şekilde bir tebliğ yapabilmek. Eskileri başa kalkma yoktu Yusuf Aleyhisselam. Ben eskilerin üzerine bir şal attım, onları örttüm dedi. Siz mağfiret gireyim dedi Cenab-ı Hak'tan dedi. Yaptıklar mesela. Ben sizi affettim dedi. Öyle bir şey yok bitti dedi. Eskilerin başa kalkma yok dedi. Allah da merhametlerinin en merhametlisi dedi. Yol gösterdi onlara. Teselli etti. Sonra aramızda şeytan girdi o zaman dedi. Burada Cenab-ı Hak sen kötüyü en güzel bir şekilde önle diyor. Kur'an-ı Kerim'de bir metot veriyor. O zaman diyor senin arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sana candan yakından bir dost olur diyor. Demek ki bir düşmanlığı kaldırma bir metodunu bildireceğine bak. Bu kolay bir iş değil. Ancak diyor bu davranışını diyor güzelce de sabredenler kavuşturulur diyor. Halbuki Yusuf'a acele etseydi, telaşa gelseydi Onları cezalandırmaya kalksaydı, belki düşmanları daha çok artacaktı. Demek ki kötülüğe karşı iyilik de mukabele edebilmek. İşte bir Kur'an ahlakı, Allah Resulü'nün ahlakı, Peygamberlerin ahlakı. Buna ancak güzel davranış, ancak sabredenler kavuşturulur böyle davranışla. Buna ancak hayırdan büyük nasibi olan kimse kavuşturulur. Ben bunu herkes yapamam. Bunu hayırdan büyük nasibi olan kendimizi cehalet bir ayna veriyor kendini burada gör diyor. Yani nasıl sen kötülüğü savıyorsun? Böyle savabiliyor musun kötülüğü? Senin düşmanlık olan bir kimseyi böyle halledebiliyor musun? Ona ihsanda, ikramda bulunmakla. Onun için sabır çok mühim. Ancak sabredenler Cenab-ı Hakk sabredenlere müjdeler olsun buyuruyor. Ve tevaasal bir sabır buyuruluyor. Sabır büyük hadise, büyük bir terakki, büyük bir fazilete sabır. Sabır o vaka esnazı o dengi, muazeni bozmamak. Türlü türlü sabırlar var. Andolsun gibi biraz korkuyla diyor, biraz açlıklı diyor. Mallardan, canlardan ve ürünlerden biraz azaltma ve fakirlikle sizi deneriz buyuruyor. Ey peygamber sabredenlere müjdele buyuruyor Bakara Suresi. Yani insan onun bir zaafını biliyor vel fecride. Ona diyor imtihan olarak mal verdiğimiz zaman diyor Allah beni önemsedi der diyor. Kendine men payı çıkarttı. Halbuki o mal imtihan olarak verildi. Malı da azalttığımız zaman diyor imtihan şeklinde yine imtihan olarak o zaman Allah beni önemsemen der diyor. Hep nefsin zaflarını bildiriyor Cenab-ı Hak. Her an Cenab-ı teslim olmak, Cenab-ı Hak'tan razı olmak Ya Rabbi razıyım diyebilmek. İşte bu sayılan vasfa sahip olanlara o zaman melekler iniyor. Korkmayın, üzülmeyin. Allah'ın vaad ettiği cennetlerle sevinin diyorlar. Yine Rabbimiz bize bir yol gösteriyor. Eğer diyor şeytandan diyor kötü gelen kötü gelen bir düşünce diyor. Seni seni de tahrik edecek olursa diyor. Yani kalbine şeytan senin diyor bir vesvese verir, kötü bir düşünce verirse diyor. O zaman diyor sen eee Festayiz billah ne diyor. Allah'sın. Cenab-ı Hak'a. Ve bu Cenab-ı Hak inşallah bu ayet kelimelerin kerimelerin muhtevasında bu fazilete yaklaşabilemeyi Cenab-ı Hak cümlemize ihsan eylesin. Ve yani bu büyük bir kalbi eğitim neticesi. Ve i̇şte bunu en berrak şeyini Eshab-ı Kiram'da görüyoruz. Evliyalarda görüyoruz. Yine onlara cenab Hak La hafun ve la hum buyuruyor. Onlar o kıyamet günü mahzun olmayacaklar, üzülmeyeceklerdir buyuruyor. Demek ki o kadar o gün masum olacak bir gün ki Cenab-ı Hak onları müstesna bildiriyor. Bugün düğün merasimini yapıyoruz iki evladımıza. Allah mübarek eylesin. Cenab-ı Hak insanın iffetli yaşamasını istiyor. Hayvanlarda öyle bir şey yok. Cenab-ı Hak hayvanlara bir iffet talakkisi vermiyor. İffeti insana veriyor ve insanın da iffetli yaşamasını istiyor. İnsana iffetli olduğu zaman toplum da huzurlu olur ve güzel nesiller de yetişir. Yani i̇ffet kaybı olduğu zaman toplum da gider, toplumda da olur. O bakımdan Cenab-ı Hak ayetlerde evlenmeyi teşvik ediyor. Diyor. Aranızda diyor, bekarları diyor, kölelerinizi diyor, cariyelerinizi diyor. Ve evliliği, elverişliği olanları evlendirin diyor. Evlendirmeye karşı büyük bir teşvik var. Onlara bir huzur sağlanacak. Hafız'ın okudu ayetlerde. Eğer bunlar fakir iseler de imkanları yoksa diyor, Allah kendi lütfuyla onları zenginleştirir diyor. Kalpten bir huzur hali verir, bir rahatlık verir. Allah'ın lütfu geniş olan ve her şeyi bilendir o buyuruyor. Yani Cenab-ı Hakk'a eder. Onun için gençlerin bekarları evlendirme gayreti içinde bulunmak. Onları kurtarma, toplumu kurtarma, ve huzurlu bir hayat temin bilmem. Yine Rabbimiz hafızın okuduğu ayet de kerimede Cenab-ı Hak burada bir kudret, bir ilahi azamet akışını bildiriyor. Kaynaşmanız için diyor, kendi cinsinden eşler yarattık diyor. Şimdi kendi cinsine insan eşler yarattık. Teklik Cenab-ı Hakk'a ait. Kimivi maddeler, nebatat, hayvan, insan çift olarak. Birbirini tamamlayan boyutlar. Erkekler ve hanımlar. Ve burada çok ibretli bir hadise var. İki yabancı insan bu nikahla birbirine en yakın insan haline geliyor. Cenab-ı Hak öyle bir sevgi veriyor ki, kurdukları yuvaya bir sıcak bir hava veriyor ki, sıcak bir iklime giriyorlar ki, geldikleri anne baba evinden daha sıcak bir iklime girmiş oluyorlar. Anne babayı ziyarete giderler, hemen evimize gidelim derler. Cenab-ı Hakk'ın verdiği bir ilahi azamet. Yani Cenab-ı Hak evliliğin şeyini bildiriyor, lites günü, ne verecek? Bir huzur hali verecek, bir sikinet verecek. Ne verecek? Meveddeten, bir sevgi verecek, bir muhabbet verecek. Ne verecek? Rahmeten, bir şefkat verecek. Birbirlerine müşrik olacaklar. Bilhassa yaşlandıkları zaman, ikize birbirine bir baston olacak. Bir ilahi azamet. Bu Allah'ın varlığının delillerindendir buyuruyor. Bir gönül gözüyle bir seyretmemizi istiyor. Doğrusu da bunda iyi düşünen bir kavim için ibretler vardır. Yine Cenab-ı Hak bize bir dua bildiriyor Furkan Suresi'nin sonunda. Rabbena hiblena min ezracina ve zurriyatina kurrate ayn. Nasıl bir evlilik hayatı olmamızı istiyor? Öyle bir zevceler, öyle bir nesil evlatlar ki bunlar kurete aynin gözümüzün nuru olsun. Demek ki bu saadet, bu evlilikteki saadet eğer bir Kur'an-ı Kerim ve bir sünnetli seniyenin gölgesi içinde geçerse, bu evi samanda da geçse, sarayda da geçse büyük bir huzur verir. Bir ahiret saadetini getirin arkadan. Onun için Cenab-ı beraber olmasın. Peygamber Efendimiz sünnetleriyle beraber olun. Onun ruhaniyet içerisinde ailenin yuvanın devam etmesin.